aklı selime dayalı analizler yapmaya çalışarak haberleri de, olguları da söylemeye çalışarak devam edelim. Önce bir toplantıdan evet. bahsedecek Evet. Senin. Bu cumartesi günü ıı, Helsinki Yurttaşlar ıı, Meclisi Derneği ve ıı, Federik Ebert Vakfı'nın ıı, ortak düzenledikleri bir toplantı var. Bu, ıı, bu toplantı aynı zamanda bu ıı, ayukarı bir e, 8 ay önce başlayan bir e, çalışmanın bir aşaması e, bu gü, insani güvenlik e, kavramının e, Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de e, nasıl e, barış e, karşılıklı bu e, barışma diyelim e, karşılıklı e, bir e, Barış e, ortamı yaratma e, sürecine e, katkısı olabilir. İnsani güvenlik kavramının e, e, önemi e, çerçevesinde yürütülen bir e, ve bunun e, toplumda bir e, farkındalık yaratma e, ve aynı zamanda e, karar vericiler üzerinde e, toplumun e, taleplerinin, e, ihtiyaçlarının, e, istemlerinin dile getirildiği bir e,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 E, gündeme getiren bu çerçevede de e, Kürt sorunun yarattığı insani güvenlik açıkları sadece e, polis e, asker e, müdahalesi veya silahlı güçlerin e, e, PKK'nın silahlı mücadelesinin yarattığı güvensizliklerden öteye zorunlu e, göç.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 düzenleniyor Cumartesi günü öğleden sonra saat 10 15'ten e, itibaren e, Abdullah Kamit caddesinde Martı otelinde e, katılmak izlemek isteyen herkes davetli e, elbette e, bu insanın güvenlik konusunda ileride e, daha fazla e, il, çalışmalar ilerledikçe e, sizi bilgilendireceğim e, bu ilk aşamada e, isterseniz kısaca e,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 Ee, ve insanlı güvenliğin e, ana amacı, kavramın ana amacı insanların e, yaşam fiziki yaşamlarına müdahale e, fiziki varlıklarına müdahale edilecek endişesi taşımadan bu klasik güvenlik kavramı tabi ama aynı zamanda e, kendi e, insani varlıkları içinde yaşamalarının e, yaşamalarına karşı bir e, yok edici, darbe edici, yıpratıcı tehditlerin olmamasını sağlamak. Mesela bu projeye gündeme geldiğinde Helsinki Derneği'ndeki arkadaşlar işte Hale Akay, Emel Kurma, Kerem Çiftçioğlu esas kafalarındaki proje bu küçük silahların sınırlanması küçük silahların bu toplum içindeki yaygınlığının sınırlanmasıyla ilgili bir girişim başlatmaktı biliyorsunuz e, tüm dünyada e, Kalaşnikov'dan topla tüfekle öldürülen insanlardan çok daha fazlası küçük silahlarla öldürülüyor evet e, kadınlara yönelik e, şiddetin e, te dönüşmüş dönüşen halinde genellikle erkeklerin elinin altında bir yerlerde küçük silah olmasından, tabanca olmasından kaynaklanıyor ve bu bu en yaygın öldürme biçimi diyebiliriz. Evet, um, burada, Umut Vakfı'nın da yıllardır, yıllardır söylediği ve verdiği evet. rakamlarda ürkütücü Türkiye'de de yani Amerika'daki kadar korkmuş değil her 10 Amerikalıdan. 9'unda ateşli silah bulunduğu gibi bir, acayip bir durum var gerçi ama burada da çok yüksek oranlar var. Burada da çok burada Milyonlar... çok yüksek. yani Amerika'da yasak olmadığı için yüksek. Evet. Bizde burada... yasak olmasına yani, rağmen evet. yüksek. Yani onu da belirtmek lazım. Amerika'da o 10 on, on, e, on kişinin 9'unda veya 8'inde e, ateşli silah varsa bu bu yasak değil. Evet, yasak değil.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 Kürt sorunuyla ilgili bu cumartesi günkü tartışma Kürt sorunuyla ilgili olacak. Zorunlu göç esas itibariyle veyahut uygulanan şiddetin hafızada bıraktığı toplumun hafızasında bıraktığı şiddet unsurları, iz travma gibi konular ve bunlar nasıl aşılabilir, bunların aşılma yolları nelerdir? politik Hem kamu politikaları itibariyle hem de toplumsal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 Sizi oradan çeşitli nedenlerle bunun gerekçeleri kısmen işte binaların güçlendirilmesi olabilir ki doğru bir gerekçe olabilir bu. Yani savunulabilir bir gerekçe olabilir veyahut burası işte gizli gerekçesi oranın biraz şey yapılması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 Makroekonomik göstergenin yanında bu somut hayatta insanların hayatlarının zenginleşmesine, sadece ceplerin değil hayatlarının zenginleşmesine bir yol açıyor. İşte bu klasik bildiğimiz örnekler var. Güven duygusunun eskisine en daha fazla yitirilmesi. Büyük kentlerde zenginlerin kendilerini güvenli,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 Ve bu e, rapor e, işte birkaç günden beri tartışılmaya başlandı. E, raporu SETA'nın SETA, e, SETA Vakfı'nın sitesinden e, indirmek mümkün kurgu ile gerçek arasında geze eylemleri başlıklı. 160-170 e, sayfalık bir rapor. E, detaylı bir rapor. Aslında e, bu raporu hazırlayan e, kişiler... E,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 Şöyle bir e, taktik var, belki ileride e, bu konular daha fazla tartışılacak, e, gezi eylemlerini üç aşamada e, ele almak. Bunu Temmuz başında veya Haziran ortasındaki tartışmalarda da gündeme gelmeye başlamıştı. İlk dört işte gün e, spontane...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 itiraz etmek üzere oradaydılar diyor raporda bunu böyle miydi değil miydi tartışmasını yapabiliriz ama böyle olmuş olsa bile gayrimeşru değil şüphesiz, peki evet. polis şiddetine o, o, yapılan bir o, vurgu var, var mı yani, polis şiddetine var, yapılan bir vurgu var mı var var var onu, onu belirtiyorlar yani şu iki ayrımı yapıyorlar bir tanesi eee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 Öze evet özellikle de Şimdi şeyden sonra Bu Beşiktaş Maçından evet, ıı, de sonra e, Baya üzerinde Tekrar dönülecek çünkü Medyada da Yani gerek e, akşam Gerek sabah gerekse de Yeni Şafak gazetelerinde Gezinin e, Ön planda olduğuna dair bir Bombalamada yapıldığı Gözden kaçmıyor bu olaylarda. Evet evet yani bu tabi bunu <gülüyor> bunu destekleyecek küçük girişimler de oluyor bu bu tür bu algıları destekleyecek çok marjinal girişimler de oluyor ama gezi raporunda belirttiği gibi ister istemez gezi eylemleri gezi direnişi Türkiye siyasetinin Türkiye siyasetinde gezi eylemleri öncesi ve sonrası diye bir dönemleştirmeni dönem dönem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 Gezinin o komplu teorisine yapıştırmaya çalışan kişiler açısından bir fırsat aynı zamanda. Evet. Peki çok teşekkürler Ahmet. Peki, i̇yi günler Günüşmeler. görüşmek, görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Kaste.